İnsanda bir şeref vardır. İnsan yani ruhu da çıksa insanın vücudunda büyük ayatü beyinat vardır, bir şeref vardır. Örme etmek lazım gelir. Yakmak hakaret sayılır İslam'da. Onun için Müslümanlar cehizlerini yakmazlar. Elbisesini soyarlar, yıkarlar, kefinlerler. Beyaza sararlar hem de. Üzerinde karavazı